Ekolojik yaşama inanan ve bu amaçla toplumda bir fark yaratmaya çalışan bir grup Pırıl Pırıl Genç yakın bir zamanda Kibele kolektifini kurdular. Ve Türkiye'nin hem doğal yaşamını aynı zamanda da kültürel mirasına sahip çıkmayı hedefliyorlar. Biz bugün Kibele Kooperatifinin kurucularından Orberk Özdemir'le beraberiz. Kibele Kooperatifinin hikayesini, amacını, hedeflerini ama yol alabilmek için en önemlisi ihtiyaçlarını konuşacağız. Hoş geldin Orberk. Hoş bulduk Leyla Hanım, teşekkür ederim. Evet, Kibele Kolektifini kimler oluşturuyor sevgili Orberk? Açıkçası biz tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan bir grubuz. Kaç kişilik bir grup? Çekirdek kadro 10 kişi ama 15 kişi diyebiliriz. Hı hı. Çünkü birçok aktiviteye katılıyoruz ve diğer arkadaşlarımız da bize yardımcı oluyorlar bu organizasyonlarda. Dediğim gibi tamam üniversite öğrencilerinden oluşan ve belli bir hayal görüşünü, hayat görüşünü paylaşan, belli hassasiyetler noktasında bir araya gelen bir öğrenci grubuyuz. Peki bu 10-15 kişilik bu genç ekibin... ...en temel ortak özelliği nedir? Yani hepiniz e, muhtemelen... ...bir ortak özelliğe sahipsiniz evet. ki... ...aynı pencereden <gülüyor> bakıyorsunuz duruma... ...ve bu kolektifi kurdunuz. Doğayı seviyoruz açıkçası. Doğayı seviyorsunuz. Evet, doğada evet. olmayı seviyoruz. Farklı meslek grupları, farklı evet. bölümlerde okuyorsunuz... ...ama ortak noktanız doğayı seviyor evet. olmak. Peki... E, ...Kibele kolektifini ne zaman kurdunuz? Yani çok yakın bir zaman ama... Evet, e, açıkçası yılbaşından sonra... ...kurulduk... Şöyle ki bizim bir atölyemiz var. Daha önce yine böyle ufak kendi çapımızda etkinlikler organize ettiğimiz. Nerede? Ziverbey'de, Kadıköy'de. Hı hı. Burada zaten kültür ve sanat üzerine gerekli çalışmaları yapıyorduk. Hı hı. Ara ara tiyatro çalışmaları yapıyoruz. Heykel, resim, öğrencilerin ders görmeye geldiği bir atölye, ufak derslerin verildiği bir atölye. Arkada da bir bahçemiz vardı. Biz o bahçede de böyle şehir bahçeciğine yönelik hı hı. ufak etkinlikler yapıyorduk. Ee, daha sonra neden e, daha ciddi e, olmayalım diye hı hı. kendimize sorduk ve e, Kibele kolektifini kurmaya karar verdik. Çok iyi bir soru bu. <gülüyor> güzel bir şey doğurmuş. Ee, Kibele kolektifinin aslında bu genç pırıl pırıl hı. arkadaşlarının bir birçoğu da şey buğday derneğinin gönüllü destekçileri evet. ve her koşulda ulaşabiliyoruz biz size. Yani <gülüyor> bunun için de ekstra teşekkür ediyorum <gülüyor> buradan <gülüyor> ama hani ciddi anlamda da çalışkansınız <gülüyor> e, hepiniz. Peki Kibele Kollektifi şu anda neler yapıyor? Şu anda açıkçası e, İstanbul içinde e, elimizden geldiğince bir takım etkinlikler organize etmeye çalışıyoruz. Söz gerimi e, okullarla anlaşıp Kültürel miras temalı e, duvar resmi boyama çalışmaları yapıyoruz. Hmm. E, bunun dışında e, ağaç yaş günleri organize ediyoruz. Ağaç yaş günleri İstanbul'un en yaşlı ağaçlarıyla çocukları buluşturduğumuz bir etkinlik. E, en son dedik Sarıyer'de e, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin kampüsünde e, koruma ormanında bir 1378 yaşında bir çınar ağacı var. 1378 evet, yaşında? Evet, oyuk çınar olarak hmm. adlandırılıyor. Ve e, biz Türkan Efe İlki Okulu öğrencileriyle beraber o ağacı ziyaret etmeye gittik. E, böyle Anadolu mitlerinden oluşan bir e, masal dinletisi Hı -hı. yapıldı. Ve çocuklarla beraber e, ağacın <gülüyor> 1378. yaş günü <gülüyor> kutladık. Kutladınız. Evet Nevruz'da. <gülüyor> Çok güzel. Peki okullara siz mi gidiyorsunuz? Evet. Yani bu teklifi siz mi götürüyorsunuz? Evet okullara da bu teklifi biz götürüyoruz ve e, çoğu zaman da e, olumlu karşılanıyoruz açıkçası. Hı -hı. Yaş grubunuz var mı okulları seçerken? Evet var yani 6 ile 13 yaş aralığında olmalarını tercih ediyoruz açıkçası. Hı hı. Çünkü tiyatral anlatımlar, masal etkinlikleri o gruba daha hitap ediyor. Hı hı. Onun dışında fidan dikim etkinlikleri, çöp toplama etkinlikleri düzenliyoruz. Yine İstanbul içerisinde şehrin doğal mirasına sahip çıkabilmek adına ve belli bir farkındalık yaratabilmek amacıyla. Onun dışında sanat atölyeleri düzenliyoruz, geri dönüşüm atölyeleri ve çocuk arkeolojisi. Çocuk evet, işte. Çeşitli haritalar oluşturularak yapılan bir gömü arayışı bu aslında. Hı. Ama böyle defineciliği özendirici <gülüyor> metotlarla <gülüyor> değil de daha çok gerçekten kültürel miras kalıntılarının yer aldığı ve onlara ait bilgilerin olduğu ve onların Hı. ne kadar değerli olduğunun anlatıldığı belli bir konsept dahilinde yapılıyor. Bu tarz etkinliklerimiz var. Peki bu etkinliklerin hepsi okullara, mı yönelik, okullara yönelik mi yoksa bireysel olarak insanlar katılabiliyorlar mı buna? Şöyle ki e, biz herhangi bir e, katılımcı kabul etmediğimiz için yani şu şekilde bir etkinlik açıp ya bir yerde duyurmadığımız için hmm. böyle bir alan da olmadığı için elimizde daha çok okullara yönelik etkinlikler yapıyoruz. Ve onların gösterdiği alanlarda bu etkinlikleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Peki okullar size nasıl ulaşacak? Yani okulda böyle bir etkinlik yapmalarını yapacak. Evet, kibelekolektif.gmail.com'da kibelekolektif.gmail.com evet. bir sosyal medya hesabınız evet. var mı? Evet, yine kibelekolektif Instagram için, Twitter için ve Facebook için Hı -hı. Ee, sosyal medya hesaplarız. Size ulaşabilirler, evet. evet. Peki, sizin bir de e, karavanla Türkiye'yi bir dolaşıp belirli noktalardaki kültürel miraslarla ilgili böyle bir, e, bir şeyler yapma e, projeniz var ki ee, çok büyük ve kapsamlı ve bayağı da bir ekip isteyen biraz o projenizden bahsedelim ve detaylarını konuşalım istiyorum Tabii ki. nasıl bir proje adı ne mesela projenin? Kibele'nin izinde projesi. Kibele'nin izinde evet. ee, Kibele Tanrıçası'ndan mı geliyor? Evet e, kolektifin <gülüyor> ismi de projenin ismi de e, Kibele'den geliyor Bereket Tanrıçası'ndan e, şöyle ki e, 2018 yılı kültürel miraslığı ilan edildi zaten e, projenin ortaya çıkışı da bu fikir doğrultusundaydı. 2017 içerisinde, 2018 içerisinde Avrupa Birliği tarafından binlerce organizasyon tertip edildi. Fakat Türkiye siyasi statüsü gereği bir Avrupa Birliği bir üyesi olmadığı için iştirakçı statüsünde katılamıyor bu etkinliklere. Sadece bazı belediyeler, kazı ekipleri, müzeler kendi inisiyatifleri doğrultusunda çeşitli kültürel miras etkinlikleri düzenliyorlar. Peki dedik ki biz gençler olarak neden bir ulusal proje yazmayalım? E, ...kültürel mirasla ilgili... ve ...gerçekten e, 19 ili... ...ve 38 durağı kapsayan... ...özellikle Orta ve Batı Anadolu... Hı hı. E, yer aldığı rota içerisinde... E, ...bir proje yazdık... E, ...ve bu proje... ...birçok ilki de barındırıyor aslında... ...Kibele Kültü'nün... E, ...takibinin yapıldığı bir rota oluşturduk... ...bu rota e, özgün bir rota... Hı hı. E, ...bizim kendi oluşturduğumuz bir rota... E, ...rota dahilinde... E, ...neolitik dönemden... Helenistik döneme kadar, Roma İmparatorluğuna kadar birçok e, öğren yerinin, antik kalıntının, kültürel miras ögesinin, somut kültürel miras ögesinin e, görebileceğimiz, siyahat edebileceğimiz alanlardan oluşuyor. Bunun yanı sıra e, yine Kiberi'yi imleyen, aslında değerler bütünüyle imleyen e, ögeler de var. Yani işin doğal miras kısmı burada devreye geliyor. Çünkü kültürel mirasın da aslında dört alt başlığı var. Bunlar... Somut olmayan kültürel miras, somut kültürel miras, e, dijital kültürel miras ve doğal e, miras. Hı hı. E, insan hakları içerisinde de yer alıyor bunlar. Üçüncü kuşak haklar e, diye geçiyor. Ve gerçekten e, önemli. Biz de önemsiyoruz. Doğal mirasın ve kültürel mirasın korunmasını ve yaşatılmasını önemsiyoruz. Bu sebeple e, hazırladığımız bir proje. E, proje içerisinde... E, yalnızca biz yokuz. Yani birçok sivil toplum kuruluşu, dernek, müzeler, kazı ekipleri, permakültür toplulukları, ekolojik köyler. E, maksadımız aracı olmak sadece. Hı hı. E, kolektif bir ses yaratmak bu uğurda. O yüzden e, ne kadar çok e, proje iştirakçısı bulabilirsek e, o kadar e, hoşumuza gider. Çünkü e, dediğim gibi öğrenci topluluğuyuz. E, i̇çimizde ziraat mühendisi yok. Arkeofili olsak bile tırnak içinde e, arkeolog yok tek niyetimiz ortak bir ses yaratmak ve bu bir bilinç oluşturmayı başarabilmek bu yüzden hazırladık projeyi. Peki daha anlaşılır olması için soruyorum. Şimdi bir rota belirlediniz. Evet. Belirlediğiniz rotalara gezi düzenleyeceksiniz. Evet. Geziye kimler katılacak? Hı. Ve gidilen yerde ne yapılacak? E, geziye yine 15 kişilik bir e, kadro hı hı. katılacak ve bu 15 kişilik kadro e, proje içerisinde yer alan bütün eylem planlarını gerçekleştirecek olan kadro. Bu eylem planları arasında e, çocuklara yönelik, yetişkinlere yönelik ve tanıtım e, etkinlikleri yer alıyor. Çocuklara yönelik etkinliklerde e, sanat atölyeleri, geri dönüşüm atölyeleri. Gidilen noktada mı yapılacak evet, bu atölyeler? Söz gelimi e, Kütahya'dayız. Ayzano'yu da, Çavdarhisar'da. E, Ayzano'yu da Kibele kültü için önemli noktalardan bir tanesi. Hı hı. Ee, ve Ayzanoy'da e, kuracağımız e, sanat standlarıyla, sanat atölyeleriyle e, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapacağız. Arkeolojik materyallerin yeniden canlandırılabildiği e, kil seramik atölyeleri gerçekleştirilecek. Bu, bu tamamen e, oradaki kazı ekibiyle birlikte yine Çavdarhisar'da yer alan bir başka e, doğa okuluyla birlikte gerçekleştirilecek. E, bu tarz e, müşterek organizasyonları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. ...her girilen noktada tabii ki belli e, duraklar var... E, ...bu atölyelerin çalışmalarının yapılacağı e, duraklar var... ...onun dışında sadece... E, ...gezilip belgesel için... E, ...görülen yerler de olacak çeşitli çekimlerin yapıldığı... E, ...etkinlik listesinde dediğim gibi... ...sanat atölyesi, geri dönüşüm atölyesinin dışında... E, ...çocuklara yönelik bir de e, tiyatromuz var... Hı hı. ...biz bu tiyatroyu çevre festivalinde de oynayacağız... E, ...Miras'ın Kulakları Tiyatrosu... ...Gün hmm. Gördüğü yazmış hmm. oldu... ...bir mitin üzerine yazmış oldu... ...bir tiyatro... ...ve biz bunu çocuk oyununa çevirdik aslında... ...bu on beş kişilik grup mu oynuyor? Evet. Bu tiyatro da oynuyorsunuz... Evet tiyatroda oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ...on parmağınızı, on parmağınızı... <gülüyor> ...ne iş olsa yaparız... Evet, ...elimizden Aynen. geleni yapmaya Yo, çalışıyoruz... Bravo, ...tebrik Çünkü... ederim yani çok şey... ...çünkü o ruha sahip olduğumuzu hı -hı, düşünüyoruz... Hı -hı. ...ve gerçekten bizi memnun ediyor... ...bir şeyler yapıyor olmak... ...bizi daha çok... ...yararlıymış gibi hissettiriyor bir şeylere hı hı. karşı. Fayda sağlamış evet. olmak evet. size haz veriyor. Peki bu noktalar belli mi? Belli. Yoksa... ...ilave edilip çıkarılacak yerler var mı? Yoksa kesin belli mi? Ee, şöyle aslında e, en kapsamlı haliyle... ...gerçekleştirdik biz bu rotayı. Hı hı. E, tabii ki... E, ...zaman kısıtlamasına göre... E, ...gelen sponsorluk tekliflerine göre... ...ne kadar bir zamanda yapmayı 65 gün. 65 gün. Evet, Hı -hı. E, 9 Temmuzla 14 Eylül arasında Hı -hı. E, planladık bu işi. Ve 65 gün boyunca 19 il, 38 durak gezilecek. 19 il, 38 durak. Evet, aslında e, buradaki etkinlikler... E, ...bizim zaten hali hazırda İstanbul içinde yaptığımız etkinlikler... ...bize ekstra e, yoracak... ...bir etkinlik yok. Belli Hı -hı. bir çalışma uyumunu yakalamış bir ekibiz. E o sebepten... E, ...zorlu bir iş değil kesinlikle bizim için. E, sadece... E, ...işin teknik kısmında... ...bir takım eksiklikler var. O eksikliklerde <gülüyor> giderildiği takdirde... E, ...bu işi kotarabileceğimizi... ...düşünüyorum. E, peki 65 gün boyunca sürecek mi? Yani şöyle bir yola çıkacaksınız... Hı -hı. ...ve 65. günün sonunda mı dönmüş olacaksınız... Evet. ...yoksa ara ara mı gideceksiniz? Evet. İstanbul'dan e, yola çıkıp e, önce Kaz Dağları'na hmm. gideceğiz. Kaz Dağları'nda projenin merkez üssü var. E, Kaz Dağları Kibeli için çok önemli Kaz bir dağları. yer. Evet. E, Kibelenin nevi olarak adlandırılan bir yer Kaz Dağları. Bu sebeple sembolik de bir önem arz ettiği için hmm. e, Kaz Dağları'nın olmasını uygun gördük. Orada bir arazi sahibiyle de anlaştık. Çok güzel. E, bize arazisini açtı ve projenin üst merkezini buraya koyabileceğimizi söyledi. Ee, bu sebeple e, gezeceğiz Kaz Dağları'ndan yola çıkıp önce Orta Anadolu'ya Kütahya, Eskişehir, Afyon attı. Daha sonra Ankara, Kırıkkale, daha sonra Çorum, Hı -hı. Yozgat, sonra tekrar Konya, oradan güneye, sonra tekrar Batı Anadolu ve yine e, Kaz Dağları'nda bitirmek ha, üzere proje. Da tekrar evet. Kaz Dağları'nda bitireceksiniz. da. da kaz Dağları'nda bitecek tekrardan. Ve bu yol boyunca da belirli güzergahlarda yani bu atölyelerin kurulabileceği güzergahlarda her güzergahın ihtiyaçlarına yönelik bir takım çalışmalar olacak. Söz gelimi proje içerisinde bir takım ilk öğretim okulları da var, köy ilköğretim okulları. Ve bunlara bir destek etkinliği olarak yine kültürel miras ve doğal miras kapsamında bir takım çalışmalar yapılacak. ...burada yaptığımız şekilde... ...boyamalar, duvar resmi çalışmaları... ...masal dinlikleri, olursa kitap yardımı... Hı hı. ...bunları hedefliyoruz. Evet. Ee, çok güzel... ...Kibele Kooperatifi'nin kurucularında... ...Norberg ile biz... ...projeyi konuşuyoruz ama şimdi kısa bir ara vereceğiz... ...ardından tekrar... ...beraberiz. It, with laughs and like you a fool like you If I act like you I'd hide from all my troubles too mm. If I'd be like you Oh. Açık Radyo'da 94.9'da Tohumda NASA'da Ekolojik Yaşam Programında Kibele Kollektifinin kurucularından Orberg Özdemir ile birlikte Kibele'nin izinde projesini konuşuyoruz. Ee, Orberg e, projeyi şimdi çok detaylı bir şekilde e, anlattın ve biz, ben çok net artık kafamda anladım. Eminim dinleyenler de öyledir. E, ama tabii bu proje için bir e, ihtiyaç listeniz var çünkü siz bir öğrenci kolektifisiniz. ...ve ihtiyaç listeniz var... ...o ihtiyaç listesinden bahsedelim biraz... ...nelere ihtiyacı var... ...Kibele kolektifinin ...Kibele'nin izinde projesini... Hı. ...hayata geçirebilmek için... ...öncelikle mobilize olmamız gerekiyor... Hı hı. E, ...bu mobilizasyon içinde... E, ...bizi e, taşıyacak... ...15 kişilik bir ekibi kaldıracak... ...ve e, kurmak istediğimiz sanat atölyelerini... ...ve çalışma ekipmanlarını... E, ...alabilecek bir araca ihtiyacımız var... ...bir ya da iki araca hı hı. ihtiyacımız var... E, bu araç dışında aslında bütçenin e, kalan yarısında belgesel çekimi oluşturuyor. E, biz bu belgesel e, olayına oldukça önem veriyoruz aslında. Çünkü Türkiye'de daha önce kültürel ve doğal miras üzerine özellikle Kibele üzerine e, yapılmış bir belgesel dijital dökümantasyon çalışması yok. E, bu sebepten e, bunun olmasının gerçekleşmesini istiyoruz. Ve e, bu sebeple de belgesel için gerekli olan ekipmanlar bütçenin büyük bir kısmını oluşturuyor. Görüştüğümüz çeşitli yapımcılar var e, Somut olmasa da Aldığımız bir takım sözler var hı hı. Ama yine de e, Somut bir destek yok şu anda hı hı. Peki Proje bittiği zaman Yani bu 65 günün sonunda hı. Projenin çıktısı ne olacak hı. Yani Elimizde ne olacak neyi hedefliyoruz Şöyle ki e, biz kiberin ve Anadolu'nun e, Tanıtımını yapma amaçlı ve Anadolu'nun sahip olduğu değerleri öne çıkarma e, amacıyla e, bir, de az önce de bahsettiğim gibi belgesel projemiz var. Ve yol boyunca da açacağımız e, fotoğraf sergileriyle hem ulusal hem de uluslararası tanıtımını yapmak istiyoruz. Anadolu'nun sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliğin tanıtımını. Çünkü e, Türkiye'nin e, 2018 Kültürel Miras Yılı dahilinde bir takım e, organizasyonlara dahil olamıyor oluşu, ee, onun Avrupa'nın ve dünyanın önemli kültür merkezlerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve insanların gerçekten e, Anadolu'ya farklı bakmalarını istiyoruz artık. Yani e, tarımın beşiği olan insanlığın, çafağının tanıklık etmiş e, buğdayın, medeniyetinin ve uygarlığın beşiği olan bir yerden e, bahsediyoruz. E, toprağı anlamamız gerekiyor. ve Bu sebeple toprağı anlayabilmek onun ihtiyaçlarına ...yüz çevirmemek, onun gerçeklerine... ...sırtımızı dönmemek için... E, ...bu projeyi gerçekleştirip... ...ve e, gerekli dijital... ...dokumentasyonu da sağlayarak... E, ...bu projenin bir özeti niteliğinde... E, ...ve kayda niteliğinde... ...bunu sunmak istiyoruz insanlara. Aynı zamanda bir de projeye dahil olan kişileri... ...farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek evet. de... ...projenin Hı. hedeflerinden bir tanesi. Evet. Peki o zaman... ...tekrar edelim lütfen... Ee, bir, size nasıl ulaşacağız? Ee, Yaptıklarınızdan nasıl haberdar olacağız? Hı. Ve size nasıl yardımcı olacağız? Bir de şeyi sormak istiyorum. Bu 15 kişilik ekibi. E, mesela aranıza dahil olmak isteyen yeni hı. kişiler olursa çoğaltmayı ve bu hı. hani 65 günlük sürece belki 1-2-3 kişi daha ilave etmek konusunda da toleransınız var mı? Yani böyle bir esneme payınız. Tabii ki e, açıkçası... Ee, ...biz e, ne kadar çok yol arkadaşı alabilirsek yanımıza e, o kadar mutlu oluruz. E, bu sebeple e, ki birçok açığımız da var açıkçası. Hı hı. Yani e, belli konularda birbirlerini... Mesela ziraat mühendisleri yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz ziraat mühendisler arkadaş arıyorlar şu anda. Kesinlikle yani birçok konuda birbirini tamamlayan bir ekip olmamıza karşın... E, ...bazı konularda açıklarımız var. Kimsenin uzmanlık alanı olmayan konular var. Kimsenin ilgilenmediği konular var. Ve e, yani ortak e, ilgi alanlarımız olsa bile... Ee, ...tabii ki de bize sosyal medya hesaplarımızdan... ...Kibele Kollektif adıyla ulaşabilirler. Yine KibeleKollektif@gmail.com e, hesabına mail e, atarak... ...bizimle iletişime geçebilirler. E, biz e, herkese açığız. E, yaptığımız iş e, gönüllülük esasına dayalı bir iş. Biliyorum o yüzden e, insanların vaktini, zamanını ayırması... ...buna yatırım yapması bazen güç olabiliyor. Ama e, koşulsuz şartsız kapımız herkese açık... Çok teşekkür ederim Orberk programına katıl, katıldığın ederim. için. Evet, e, içinde yaşadığımız yüzyılın en kahramanca of. hareketidir gönüllülük. E, sevgili Orber Kibele Kooperatifi'nin kurucularından Orber, Özdemir ile beraberdik. Kibele'nin izinde projesini konuştuk. Desteğe ihtiyaçları var. Sosyal medya hesaplarından lütfen e, onlarla iletişime geçin. Tohumda Nasada Ekolojik Yaşam Programı'nda bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. kalın